İzal Rozental ile haftanın karikatürleri Günaydın İzal, merhaba. Günaydın, merhabalar. Biraz geciktik, kusura bakma ama Yo, kı kıtalar arasında heyecanla, din <gülüyor> heyecanla dinledim, <Avusturya, gülüyor> Avustralya, Avustralya falan. Evet, kıtalar arası muhabbet e, maalesef biraz böyle zamanlamada şey kaymalara yol açıyor ama vaktimiz var. Devam, ne var ne yok bu hafta ne çizimlerde? Yoklardan başlıyorum varlardan <gülüyor> <gülüyor> adam. Ee, geçen haftanın en önemli konusu G20 toplantısıydı. Evet. Ee, gazete sayfalarında, televizyonlarda dünya liderlerini MBC Muhammed Bin Salmanla ile baş başa e, böyle gülümseyerek el er sıkışarak çektirdikleri fotoğrafları gördük. Tabii doğal olarak karikatürcülerde bu fotoğrafları e, aynen çizgilerine e, bir şekilde esin kaynağı yaptılar. Ben bunların arasından e, Jim Morin'in karikatürünü hem güzel hem de çok gerçekçi bulduğum için e, seçtim. E, evet. Şimdi karikatürde e, MBS, MBS değil mi? MBS. MBS. Evet. Evet. İle Putin'i görüyoruz yan yana. E, ağızları böyle kulaklarında e, gülerek böyle hatta böyle bayağı e, gülerek. Sırıtarak. Kahkaha atıyorlar. Karşılıklı olarak el sıkışıyorlar. Yine arka planda da Mesut Gülümseyen çok mutlu bir Trump var. Hatta o kadar mutlu ki sola evinde de bir like işareti yapıyor. Beğendim işareti yapıyor. Fotoğraf karilerinde olmuyor, fakat karikatürde gösterilen bir ayrıntı daha var. O da zemin. İki liderin ve hatta üç liderin bir arada olduğu o zemin bastıkları taban kanlı e, bir takım cesetlerle dolu. İşte o yerde yatan gövdelerin birinde katledilen gazeteciler yazıyor. Evet çok çarpıcı bir karikatür gerçekten evet. yani. Başlığı da Blood Brothers yani kan kardeşleri. Evet kan kardeşleri başlığı da çok uygun olmuş ve ben Putin'le MBS'in yani Muhammed Bin Selman'ın 5 e, yani çak yaptıkları anı görünce zaten evet. acaba nerelere kaçsam diye düşündüğümü de hatırlıyorum. Gazeteci olarak. Da. Evet insan olarak da. Hatta. İnsan olarak. <gülüyor> ee, öte yandan e, hatırlayacaksın Geçen hafta The Washington Post gazetesine e, konuştu Trump. E, ve kendi yönetimi tarafından yayınlanan bu iklim değişikliği raporunu ben görmüyorum, çok yüksek zeka düzeyine sahip olduğum için önüme konan her şeye inanmıyorum demişti. Evet, çok yani. fazla zeki yani. Evet, evet. Şimdi bu röportajdan hareketle artık günümüzün asıl konusuna ki biraz önce de Avustralya'da baya güzel bir bağlantı kurdunuz. Çok güzel konuşmalar gerçekleşti. İlk iklim konulu karikatürümüzü bu hafta Avusturyalı bu defa karikatürcü Marian Kemenski e, çizdi. Yine Trump'ı görüyoruz karikatürün orta yerinde. E, üzerinde golf kıyafetleri var. E, elinde de bir golf sopası tutuyor. Yalnız sağ biraz küçülmüş değil mi? E, <gülüyor> evet. Baya küçük. Sadece kendisinin ayakta durabileceği küçücük bir adacığa dönüşmüş. E, adanın etrafını ise tamamen sular kaplamış. Daha doğrusu e, sel basmış diyebiliriz değil mi buna? Evet. Çünkü evler yıkılmış, sulara kapılmış gidiyor. Arka planda da e, bir takım fabrika bacaları görüyoruz. Onların koyu dumanları havayı iyice karartmış, kapkaranlık bir karikatür olmuş. Trump'ın tam önünde sel sularına kapılmış giden e, muhtemelen dört şekerli böyle aracın egzosundan duman çıkıyor. O duman da doğrudan Trump'ın üzerine gidiyor. Tam e, arkasındaysa Trump'ın kocaman bir ağaç var. Gövdesinden ikiye bölünmüş. Trump'ın kafasına doğru hızla iniyor. ilmekte Daha inmedi ama. E, çevredeki hayvanlar, kuşlar hepsi dile gelmiş. Hatta sel sularına kapılmış insanlar da bağırıyor. Hepsi de e, aynı şekilde Trump'ı uyarıyorlar. Yani dikkat. aman dikkat. Evet. <gülüyor> Kolla kendini, koru kendini. E, böyle... E, Hepsi e, bir maymun var mesela bağırıyor şey, ağaç kaka, hepsi birden bağırıyorlar işte e, Trump'ı uyarıyorlar e, Trump'ın ağzından ise e, balon içinde şu inciler dökülüyor iklim değişikliğine inanmak için fazla zekiyim. Evet yani Avustralya'dan Avusturya'ya Marian evet. Kaminski'ye e, çok etraflı bir geçiş iyi bir geçiş sağladık yani ne kadar iyi hissettiriyor kendimize evet. o ayrı <gülüyor> Yani keşke bu sözler sadece bir karikatürle sınırlı kaldıydı evet. ama ne yazık ki burada anlatılan gerçeğin ta kendisi yani Evet aynen öyle ee, Buradan Ankara'ya geçiş yapmak istiyorum aslında dünyanın hemen her bölgesinde gençler çocuklar artık bu konuya galiba büyüklerinden çok daha fazla duyardılar. Aynen öyle. Pardon ben evet. sözünü keserek bir parantez açayım. Ankara'ya geçerken ben şey zannettim. Golf üzerinden geçeceksin. Biraz önce Ali Bilge de Ankara'da e, meclisin e, golf sahası açılışına bütün partilerinde. Ee, Öne ayak olduğunu bir arada tam bir mutluluk halinde iktidar ve muhalefetle golf sahası açılıyormuş Ankara'ya. Ondan geçeceksiniz zannettim ama neyse. Yok hayır. <gülüyor> Demek karikatür gerçeğe dönüşüyor. Evet. Ankara'yı çünkü bol bol seller sular Tabii koşuyor. canım. Yani ee, golf dünyanın en iklim açısından en berbat su kaynaklarının israfı açısından bir numaralı faaliyeti insanları. Değil mi? Evet. Değil mi? Antalya'nın başına gelenleri biliyoruz. Evet, <gülüyor> evet gençlerde şöyle oldu. Ankara'ya niye geçtim? Geçen hafta Ankara'da ben bir sergi açmıştım. Ardından da bazı genç genç diyorum onlara ama böyle yediden on yediye kadar giden bir şey, bir profil var karşında ve bu genç yeteneklerde bir atölye çalışması yapma fırsatım oldu. Ee, adı karikatür atölyesi o mekanın. Emre Yılmaz ile Roman Seven adlı iki genç sanatçı gerçekten böyle e, çok güzel, küçük, şirin bir sanat evini yönetiyorlar. Ve atölye çalışmasında da dediğim gibi e, 7'den 17'ye kadar e, gençler var. Onlar benim bir barış konulu karikatürümü aldılar ve kendilerine göre yorumladılar. Sonuç o kadar e, başarılıydı ki çok etkilendim ve onlara bir hem öneri hem de bir söz verdim daha doğrusu. Öneride bulundum. Dedim ki siz gelecek hafta iklim değişikliği konusunu işleyin. Aranızda da bir oylama yapın. Seçeceğiniz birinci karikatürü, yani birinci gelecek karikatürü söz veriyorum size. Radyoda anlatacağım. Dedim. Harika. <gülüyor> Günün sürprizi bu. Evet. evet ee, Mer bizi dinliyorlardır şimdi ya da daha sonra dinleyecekler. Belki okulu kıramamışlardır onlar <gülüyor> Meğer bu çocuklar iklim değişikliği ve çevre konularını gerçekten çok önceden bol bol işlemişler. Allah Allah. Hepsi de bu konuda oldukça bilgili ve duyarlıydılar. Hatta işlerinde bana ders vermeye kalkan bile oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Battaniye işini falan anlatmen. Neyse. E, neticede çok sevindiler ve haftaya toplandıktan bu konuyu işlemeye söz verdiler. Sözlerine de durdular ama bir fark vardı. E, ben onlara oylama yapın. En fazla uyu alacak birinci karikatürü bana gönderin dedim. Onlar iki karikatürü yollamışlar. Evet. İki ayrı çalışma grubu kurmuşlar. İşi e, biraz sıkı tutmuşlar yani. Bu iki grupta kendi aralarında birer birinci seçmiş. Hal böyle olunca da e, İzel amca, İzel hocam neyse ikisinin arasından birini seç e, durumu hasıl oldu. Seçemedim tabii. Şimdi izin verirsen ikisini de anlatmak <gülüyor> evet, start, Buyur. E, i̇lk karikatür Ege Ozant imzalı Ege Ozant 12 yaşında e, Karikatürde dünyamızı ve onun uydusu ayı görüyoruz Her ikisi de e, ayda dünyada konuşabiliyor Çünkü ağızları, dişleri, gözleri, burunları var Tıpkı insan başları gibi e, Fakat dünyanın arkasında göremediğimiz bir organ daha var Ziya oradan sarı bir gaz sıçkırı uzaya doğru. <gülüyor> ee, yani dünyanın gerisinden böyle e, hafif bir yerlenme pardon özür diliyorum ama zaten karikatürde de dünya pardon diyor. Ay ise çok hoşgörüsüz. Ya ne kokuttun be diye tepki veriyor. Dünya mahcup. Küresel ısınma ne yapalım diyerek insanlık adına özür diliyor uydusunda. <gülüyor> Ebe Uzan böyle görüyor durumu. Evet. Karikatür Atölyesi'nin e, oy birliğiyle seçtiği ikinci karikatür, öğrencilerin seçtiği ikinci karikatürsi Begüm Gözü Küçük e, imzalı. O da 15 yaşında bir genç kızımız. E, çizgisi çok yetkin gerçekten. Karikatürde kullandığı renklerle de çizimin etkisini artırmış. E, baş rolde bu defa dünya ve ay değil ama şey var güneş e, gezegeni var. Güneş var. Genellikle afişlerde de, illüstrasyonlar öyle sap sarı, güneşin ışınları da birer sarı ok şeklinde çizilir ya. O aynen. da aynen öyle yapmış. Ee, şu farktaki o iki kenar üçgen şeklindeki ışık hüzmeleri, ışınlar, güneşten gezinme, gezegenimize doğru birer oka dönüşerek toprağa saplanmışlar. Toprak ise gördüğümüz toprak oldukça çorak. Çevrede en ufak bir bitki yok, hiçbir şey yok. Ee, sadece orta yerde küçücük bir su birikintisi görüyorum. Onun üzerinde de maalesef sevimli bir balina var. Ama ne yazık ki bu sevimli balina gözleri kapalı. Çünkü vücuduna saplanan ok şeklindeki ışık hüzmeleri e, nedeniyle ölmüş. Son nefesini vermiş. Öylece yatıyor. Hüzünlü bir karikatür ama evet. e, o da gerçekçi. Maalesef günün olaylarını yani yakından izleyen, takip eden gençlerin bakışları bunlar. Evet biz de Bakan Ülüs yazılarının bir tanesini de Çocuktan Al Haberi başlığıyla vermiştik zaten. Şimdiki çocuklar harika. Evet şimdiki çocuklar harika da bugünkü yazımızın konusu. <gülüyor> harika. Harika. Baş, ben Ege, Ege ile Begüm'e bir kez daha teşekkür ederim ee, izninizle özellikle hayır daha doğrusu bütün karikatür atölyesi öğrencilerine katılımları için e, çocuktan alıyoruz haberi dediğim evet. gibi. Çok teşekkür Rizal her şey bir bütün iyi mi kötü mü bilmiyorum ama yakından takipteyiz. İyi olacak diyelim. <gülüyor> evet. Yolumuz, yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Radyo da açık ol. olsun. Çok teşekkürler Güzel. Görüşmek, Görüşmek üzere Güzel. sağ olun. İyi haftalar. <gülüyor> İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Radyo program destekçisi olun.